Günaydın, TRT1'de bir dönem yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Leyla ile Mecnun dizisinin tekrar ekranlara dönmesi için başlatılan bir kampanyayla bu Perşembe gününe başlıyoruz. Kampanyaya kulak verelim. Çok kişi olacak ama yıl 2011, TRT1'de yepyeni bir dizinin tanıtımı dönüp duruyor. Leyla ile Mecnun 9 Şubat'ta TRT1 ekranlarında. O gün birçok kişinin miladıdır, samimiyetle imtihanıdır. Hayatı bir ucundan tutup sorgulamaya başladığı gündür. Kattığı anlamlar çoktur, yeri külttür. Hala abartısız milyonlarca insan bir derde düştüğü zaman soluğu Leyla ile Mecnun'da alır. Tabi bunların hiçbiri Leyla ile Mecnun sevenlerin yüreğindekileri anlatmaya yetmez. Beklemek denince akla İsmail abi gelir ama artık biz de gelebiliriz akla. E ne de olsa beklemek rutini olmuş insanlarız. Leyla ile Mecnun sevenlerin bir özelliği daha var. Umutlu olmak her daim. Son olmayan bir umutla daha yeni bir olay. Olayların içine girelim ve yılda bir kez bile olsa mutlu olabilme umuduyla Leyla ile Mecnun film olsun diyen kampanyayı Change.org'a girerek sizler de destekleyebilirsiniz. ''Beden eğitimi öğretmenlerinin başlattığı bir kampanyayla devam ediyoruz. İlkokulda fiziksel etkinlik ve oyun dersine beden eğitimi ve spor öğretmenleri girmelidir.'' Bizler atama bekleyen şu an görevde olan beden eğitimi öğretmenleri olarak ilkokulda fiziksel etkinlikler ve oyun dersimizi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Şubat'ta yapılacak atama ile birlikte dersin uzmanı olan beden eğitimi öğretmenlerine verilmesini istiyoruz. Beden eğitimi öğretmenleri olarak öğrencilerimizin gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişiliğe sahip bireyler olarak yetişmelerinde sporun ve beden eğitimi dersinin çok önemli bir yeri olduğunu ifade edebiliriz. Beden eğitimi derslerinin temel amacı öğrencilerimizin zihin-beden bütünlüğünün gelişimine, sinir-kas koordinasyonunun, yaşam boyu sporun sağlığa faydaları konusunda bilinçlendirmelerine, işbirliği ve takım ruhu içerisinde hareket becerisi kurallarına göre davranma alışkanlığı kazanmalarına, güven duygusunu pekiştirmelerine yardımcı olmaktır. Unutulmamalıdır ki, sporda başarının, temel şartının, spor bilincinin, küçük yaşta kazandırılması ve yeteneklerinin keşfedilerek doğru yönlendirme ve eğitimle geliştirilmesidir. Biz beden eğitimi ve spor öğretmenleri olarak bunun bilinci içerisinde spor yapma alışkanlığını ilkokul çağındayken kazandırmak istiyor ve öğrencilerimizi beceri ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli spor branşlarında ve okul takımlarında geliştirmek istiyoruz. Beden eğitimi öğretmenleri olarak öğrencilerimizin spor sayesinde kazandıkları disiplin, zorlukların üstesinden gelme becerisi, Özgüvengi ve nitelikleri eğitim ve sosyal hayatlarına yansıtarak daha başarılı bireyler olarak yetişmeleri ilk hedefimizdir. Birçok özel eğitim kurumunda birinci kademe kapsamında beden eğitimi derslerine girdiğimiz halde devlet okullarında dersimize girememekteyiz. Bu durum hem öğrencilerimizin fiziksel gelişimini etkilemekte, spor branşlarında yetenekli öğrencilerimizin keşfedilmesinin önünde engel olmakta, Ülkemizin spor gelişimini de olumsuz etkilemektedir. Beden eğitimi öğretmenleri olarak devlet büyüklerimiz ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gereğinin yapılmasını arz ederiz diyen kampanyanın muhatabı Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin. Turgay Unan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sesleniyor kampanyasında 7 Haziran seçimlerinde seçilen milletvekilleri maaşlarını şehit ve gazi ailelerine bağışlasın demiş kendisi. 7 Haziran'da seçilen milletvekilleri aylarca hiçbir şey yapmadılar bedavadan maaş alacaklar onları ahlaki ve insani sorumluluğa davet edip maaşlarını şehit ve gazi ailelerine bağışlamalarını arzuluyorum. Hepinizin bu vatanın evladı olarak desteklemenizi rica ediyorum demiş UNAN Change.org'daki bu kampanyasında. Ve gelelim Fatih Gök'ün kampanyasına kitaplardan alınan vergiler kaldırılsın diyor. Bunda şöyle devam etmiş. Emrah Serbez'in sözünü hatırlatmak istiyorum. Bu ülkede Havyer'in vergisi %8, kitabın ise %18. Devlet kitap okumayın. Havyer yiyin diyor Serbez. Daha doğru bir söz olabilir mi? Kitapları çok seviyorum fakat istediğim kadar alamıyorum. Fiyatlar çok yüksek. Ayrıca gelir dağılımı adaletsizliği nedeniyle zaten halk açlık sınırının altında severler bir kitabı alırken fiyat etiketinde en az 3 kez bakmak zorunda kalmasını istiyorum diyor. Karabük'ten başlatmış kampanyasını Gök. Ve Emre Tok'un kampanyasına geçiyoruz. Şimdi Tok kampanyasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na hitap ediyor. Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evde onu ve devrimlerini tanıtan çok dilde kitaplar satılsın diyor ve ekliyor. Selanik'te bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881 yılında doğduğu ev bugün müze olarak hizmet vermektedir. Müze içerisinde Gazi Mustafa Kemal hayatından kesitler, onun ve silah arkadaşlarının büyük vedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyetimizin çocuklar ve gençlere yönelik birçok film, fotoğraf güzel bir şekilde sergilenmekte. Lakin tüm müzelerde bulunan ve ziyaretçilerin böyle bir büyük devlet adamının hayatını daha yakından tanımak isteyebileceği bilgiler sunacak kitap, film, broşür ya da tanıtım dokümanı bulunmamakta. Dünyadan birçok insan buraya gelmekte ve çalışanlarına da belirtildiği üzere bunların neden satılmadığını sormakta. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konuya hassasiyet gösterip bu müzede Atatürk hakkında birçok dilde kitaplar, filmler ve tanıtıcı dokümanlar satmasını sağlamak için bu kampanyaya destek vermenizi rica ederim diyor TOK bu kampanyada. Ve Perşembe gününü Çanakkale'den bir kampanyayla bitiriyoruz. Çanakkale... 1915 İzcilik Kulübü Çanakkale Belediyesi'ne seslendiği bir kampanya başlatmış ve talepleri kendilerine ait bir oda tahsis edilmesi. Çanakkale 1915 İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü 2012 yılından beri izcilik çalışmalarına devam eden ve Türkiye İzcilik Federasyonu'nun en etkin kulüplerinden birisidir. 2012 yılından beri çalışmalarına her hafta bir faaliyet yaparak devam etmekte, yerelde Çanakkale gençleriyle ulusal ve uluslararası arenada tüm Türkiye ve dünya izcileriyle çalışmaktadır. Hiçbir siyasi görüşün etkisinde kalmadan, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeden, iyi yurttaş ve iyi vatandaş yetiştirmeyi amaçlamakta ve kaliteli bireyleri yetiştirerek ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak istemektedir. Birçok faaliyetini ve malzemelerini kendi öz kaynaklarından sağlayarak faaliyetlerine devam eden kulübümüz yetemediği yerde sizlerden bir oda talep etmektedir. Yazılan resmi dilekçe ve bilgi edilme başvurularına cevap verilmediği için bu yöntemin seçilmesi bizleri de çok mutlu etmiyor. Aslında ortak amacımız Çanakkale gençlerinin kişisel gelişimi ve yerelde, kentte, ulusalda ülkemize katma değer sağlamasıdır. Bunu yapabilmek, kentimizin sorunlarında hep beraber çözüm üretebilmek adına Çanakkale Belediyesi'nin bizlere bir oda tahsis etmesini istiyoruz. Bu oda onlar için küçük ama izcilerimiz için çok büyük bir etki yaratacaktır diyen kampanyayı desteklemek istiyorsanız Change.org adresine girip imzanızı vermeniz yeterli izciler için Çanakkale'deki. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için özel. Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın sabah 7.50'de yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın.